karşılaştığı insanlara tenkir demek nedir? Tenkir demekten mi de ibaret edeceğiz artık? İngilizce gibi değil mi olur yani? Adamın alacaksın, kekeni dolduracaksın, mağazını ona satacaksın, hizmetçi olarak kullanacaksın, ondan sonra bir numara bir dedi ne olacak? Benim bir mağazda sizin aklınız yatıyor mu? Benim aklımı yapmıyor. Ben buna tahammül edemiyorum yani. O bakımda hani o bir şey düşürdüler mi de, dedi, yapmak isterler, ama bizim de, bizim de birçok hakkımız var, bizim de yapacaklarımız vardır. Onların düşünmeni de yapmalıyız. Onun için ben sizden ilk defa hukukunuzun geliş olmasını diliyorum ilk defa. Lütfen ön yardımlarla, esedelere bakmayın, bilim adamı olarak yaklaşın. Net olarak olayları çözmeye çalışın. Problemin sonucunun doğru çıkıp çıkmadığını sağlamak gerektiğini doğru bulmaya çalışın. Çünkü İslam'da en kusurlu olan, e, Kavramlardan biri ki doğruluğun hak ve hakikat kavramıdır. Ondan sonraki kavramlardan bir sürü adalet kavramıdır. اِنَّ اللّٰهِيَتْ اَوْرُوا بِالْاَقِ adaleti emrediyor Allah. Hem hanımımıza karşı, hem çocuklarımıza karşı, hem korktularımıza karşı, hem mahkemelerde, taraf tarakbeyine karşı, hem insanlar arasındaki yargılarımızda, her şeyde adaleti olmak zorundayız. Müslüman mücüman olarak inanmışım, Allah'ın iyaletinde Evetim e, gönderdiği e, en hayırlı ümmeti gönderdi olarak kendini bir haberinde yükümlü ve hakikati bulmakla sorumluluk hissediyor. Onun için gerçekleri arıyor. Eğer yani onun bunu sevgiyle bağlamasaydıysa, evet böyle televizyon ve televizyon merkezine veri alır. Araştırma yapın. saat münever olmayın. Sahte olmayı, hakiki aydın olmayın. Hakika aydın olun. özel çocuklarınızla kendiniz değerlendirin. Yani özel olarak kendinizin zihninizi, muhakemenizi, tefekkürümüzü kullanarak sonucu değerlendirin. Görüşümüzün ne olduğunu bir şey ve bunun için de biz kendinizde mutlaka deniz ismi, deniz ismi. Şu şöyle söylüyorum ama ne? Bu böyle Yani ne diye. Yani neden? Neden? NASA'nın gemileri adriyatik denizinde ambargo için nöbet tutuyoruz. Siz bunu anlayabiliyor Yani sırlara hilaf doğudan ve kuzeyden geldiğine göre batılan ambargonun manası ne? Ben de çok haradikle düşünmüyorum yani oraya, oraya Müslümanlar yardım etmesin diye duvar yapmışlar. Yani illa dost etkiler yenit yenmesin, onlara istilap gerekmeden silah gelmesin diye oraya yerlere Bu da büyük çünkü amaçlar bazen çok amaç olur yani bir şeyi yapmakta çocuk çok amaçlı olabilir. Bu mu demek mümkün? Fakat asıl düşündükleri sanıyorum yani Katolikliğin e, şeyini yani haklarını savunmak, simaları güzelden desteği daha fazla alarak, evet, yani Böyle şeye doğru, benediye doğru, araştırıya doğru Hemenin idareleme yapmasını yani, incelemek için olsa gerek diye düşünüyorum. Her neyse, şimdi bizim yapacağımız şeyler nelerdir? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Ben bunu kendim şahsen düşünüyorum. Tabii kendi ekibimle de, arkadaşlarımla da düşünüyorum. Çeşitli çözümler arıyorum efendim. Evet. Ümitsiz değilim. Çünkü Türkiye'nin pek çok arkadaşları vardır. Genç bir usulümüz vardır. E, genç bir uzun, yani e, kültürel durumu İslam'a yakınlama istikametindedir. Bu güzel bir şey. Yani e, bir potansiyel görüşmen. Evet hocam dedi. Aynen ben de hatırlıyorum dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nin müsullerde namaz kılmam lazım dedim, mescit var mı diye sordum dedi demiş ki şu karşıdaki yurtdaki en yakın yeri orası, yurtta hangi kapıyı çalsanız odasından takar teccare vardır demiş. Bağış Üniversitesi. Eski Nobel Kolej. Amerikanların kurdukları bir üniversite. Yani biz Osmanlı Devleti'nde batı kültürünü aşılamak için ve bakanların komite yılını yetiştirdikleri için. Şey, üniversitesi yüksek. Bazen bir üniversite. Şimdi burada hangi kapıyı çalsanız Yurdun içindeki öğrencinin yanında zelale vardır. Bu güzel bir şey. Ve ortalamasının, yer ortalamasının başarılı güzel bir şey. Efendim, yani milli kültürünü, tarihini bilen, seven insanın çoğalması güzel bir şey. Orta Asya'nın bize açılması, Kafkasların bize açılması güzel bir şey. Ecdadımızın bize bıraktığı şanlı miras dolayısıyla Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın, Uzak Doğu'nun bize sempati duyması gibi bir avantaj. Ve Türkiye'nin kendi kendine her yönden yeterli, bütün huzurlar kapansa kendi kendine yaşayabilecek olanaklara sahip bir devlet olması güzel bir şey. Bu durumda olan bir Amerika var. Başka ülke yok yani. Teknolojisiyle, tarımıyla her şeyle kendi kendine dışarı kapatıldığı zaman yaşamını sürdürebildik bir ayak kapat. Dış olaylarından tekilermiyor. Kendi üretimi ve tüketimiyle, tarımıyla, ziraat edip kendi kendisi besleniyor. Bunca bir durumda değil. Hemen yani diğer iktidar bir bu durumda değil. Kimsenin teknolojisi yok, kimsenin tarımıyor. Bısa <gülüyor> i̇şte Almanya açmadık. Yani Etraf kapattığı zaman satamaksa, alamaksa tüketim ve üretim dengesi ve beslenme imkanı yok. Japonya'nın <gülüyor> haklıdır. Erşen olur. O yüzden Efendim, bilimsel yöntem geliştiriyoruz, yani yükseliyoruz. Çok avandaşlarımız var. Bizim de yapacağımız şeyler var. Bunları önce kendim size empat etmek istemiyorum. Lütfen siz düşünün diyor. Çünkü şu toprakların efendim, e, evladısınız ve sizin üzerinden füzeler geçip gidiyor. Sizin üzerinden de düşebilir. Siz gençsiniz. Önümüzdeki yıllarda bu düzenin düzenmanların kurduğu düzenin şeyleri, sivirle zarar vermek için kendinizi düşünmek demektir yani bu. Ben e, kısa söz edeyim isterseniz düşüncelerimi kalkarlarda ağzınlıkla büyük önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nüfusu ve kültürü, yapısı itibatı bize yakında bir şekilde bir Onunla Kokolo ve Sancağı ve Yugoslavia'ya yardımı sağlayabiliriz. Orası bir güç olarak kullanabiliriz. Makedonya'ya yardım sağlayabiliriz. Bulgaristan'ı önemli bir ülke olarak görüyorum. İçinde şu anda sanıyorum 120 kadar ülktaşımız, e, kalmıştır ama bir kısmı da herhalde zorbalıklarla alternatifler değiştirdiği için bu rakam onun için şey olabilir. Burdaşlarla ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Efendim davranlıkla ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Ve Balkan ülkeleriyle ilgili çalışmalar çoğaltmalıyız. Ben şunu temenni ediyorum. Kardeşlerimizin, terebelerimizin, öğrencilerimizin bir kısma kendisine ailevi sebeplerle veya gönül bağlarıyla veya akıl bağlarıyla bir ülkeyi sesin ve o ülkeye ilgilensin ve o ülkenin, ülkenin mütehassıs olsun. Yani birisi Arnavutlu'yu seçince Arnavutlu'yu diliyle, kültürüyle bilsin, Arnavutlu'nun tabiğini bilsin, bizimle ilişkilerinde yani çalışsın. Önce bizim Bulgaristan'ı seçilirse Bulgaristan'ı bilsin, yazısını bilsin, tarihini bilsin, macerayı bilsin, politik gelişmeyi bilsin ve o bizim verkatlerimizi kurmaya çalışsın. Kalkasya'yı önemli bir e, bölge olarak görüyorum. İçindeki ırktaşlarımız, dindaşlarımız, gürüldaşlarımız dolayısıyla ve hakikaten çok e, asil insanlar olduğunu biliyorum. Böyle arada e, Gürcü ve Ermeni duvarı var. Bizim onlarla bütün dindaşlarımızda bir set çeker. Tabi bunun da düşünülmesi, edilmesi gerekiyor. Azerbaycan'a çok önem verdiğimiz gerektiğini yani düşünüyorum. Çünkü Orta Asya'ya ve Kazakistan'a doğru açılan sahaların üzerindedik. Doğu'da İran'da çok önemli bir ülke olarak görüyorum. İran'da bizim zıtlaşmamızın tarihte bir faydası olmamıştır. Bunun faydası olmadığını çok öncelerden anladığı için son zamanlarda İran'da Türkiye'ye büyük çatışma içine girmemişlerdir. Osmanlı'nın tarihlerinin sonlarına doğru. Ama bu yetmezlik birlik ve içinde olsalar da daha büyük faydalar sağlayabilirlerdi. Bence artık e, mezhep partının düşürme zamana geçmiştir. Çünkü hem bizde hem onlarda insanlar o kadar cahilleşmiştir ki Peygamber'in kim diye sorduğun zaman kimse Hazreti Ömer diyor, kimse Hazreti Ali diyor, bir şeyler haberi yok. Yani mezhep detayıyla iktidar çıkartacak bir durum zaten yoktu. İşte Ömer'in kültürler varlığınız olduğu için ve bizim evladımızın uzun zaman oralarda hakimiyet köpesi dolayısıyla %100 %45 kadar ahalilik ırkımızda Türkçe konuşan insanlar olması dolayısıyla İran'la bu kadar ilgilenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Kültürel ve sosyal ilgilenme, ekonomik ticari paralarla. Çünkü İran'la biz problemlerimizi çözebilirsek Güneydoğu Asya ve Orta Asya'da e, tıkanıklığı başkış olacağız. Bütün peşin imtihanı bulacağız. Bunu mutlaka da yapmalıyız. İran'ın 50-60 milyon ünlusu, bizim 50-60 milyon ünlusumuzla birleştiği zaman Batı'nın istediği her şeyi yapmak nokta olmayan bir güç oluşturabiliriz. Bu önemli bir nokta, dinleyicilerime ve politikacılara teşkil edelim. Çünkü ben İran ve İdlibiyatı'nda okumuş bir insanım. İran'ın Nükleat'tan e, sonraki durumunu da gidip, gördüm. Yani arabesle itinanda Sunni gibi, İzare olunabilir. İzare olunduğu zaman da iki zaman bundan çok istibar eder. Gerçi bu portugacılar düşünmüşler ve sento gibi kuruluşlar bile bir takım iş birliği çalışmaları yapmışlardır ama işletememişlerdir. Verim evet. iktidar da aslında işlemeli işlerdir. Biliyorsunuz bir gibi kurmak önemli değildir. işletmek önemlidir, rantabülükte önemlidir. Kârlı bir şekilde yürütmek önemlidir. Sermaye kediye yükletmemek için çalışmak lazım gelir. İran'ı çok önemli görüyorum. Uzakdoğu'ya ve Pakistan'a ve Orta Asya'ya açılan bir sahada kilit ülke olduğu için İran'la ilişkilerinizi düşünün, şeyi öğrenin. Fafşi çok güzel bir dildir, çok önemli bir dildir ve bizim Türkiye'mizin anlaşılması için de lazımdır. Osmanlıca'nın anlaşılması için de lazımdır. Eczadımızın kanılması Güzel demek, yani hoşak diyoruz ne demek mesela, hoş güzel demek, ağa su demek, güzel tatlı su manasına şiirde şiirin tatlı demek, tatlı demek. yani her şeyimiz yarı yarıya onların diliyle ilişkilidir, bunu politik bakımlarında öne almayı düşünüyorum, hatta ben kötü durumum olarak kültürel çalışmalarda, değilim, geçen aylarda bu da bir hafta başlattım, ve e, o böyle <gülüyor> bir konferanslar, İran gençliğinde geldiler, sonra feve de geldiler, konuştuk. <gülüyor> dostluk, gelişmesini, dostluk gelişmesini temel ediyorum. Türkiye'nin tarafı aldık orada. Bu arada mutlaka yani bu adamların gördüğü gözlükten başka bir gözlükte bakmamız ve mutlaka problemlerini çözmemiz lazım. Seni yani yakın kuzey yakın sondan anlattı. Bizim bittim et istemiştik. İnceletilen uçakların kalkması Onlar istemiştik çünkü her zaman öyle bir kuzeyin bize zarar vereceği, belki yani bir bahçe plan şey yapacağı veya incelene, neden yani ateş açacağı düşünmüş olabilir. Ama ne yaptığımız? Şimdi takdir ediyorum. Mesela bazı konuk edildiğimiz ecevit gibi gittiler, konuştuğumuz plan dedim. Evet. Onlar atıyorumlar takdir ediyorum. İki konuşuyoruz. Aleyman'ın gözlüğüyle meseleyi görmek zorunda değiliz. Yaratın bütün saygı duyuyoruz çocuğum, güzel bir şeydi. Ama hakikaten en saygı duyup da, yani meseleyi beraber çözersek, yani Nasrettin Hoca'nın sırtından yorganı kapan, hırsızlar gibi bir durum var, bir patroda olunca Nasrettin'in çevirdiğini kalkmış, üşümeyelim diye de yorganı sırtına almış, kapıyı açmış, ya tam yetmeyi ya da yaraşmışlar, yorganı çekmişler, savuşup gitmişler. Yukarıya gelmiş yordansız. Arama sormuş ne oldu? Ne oldu yani dışarıda ne oldu? Hiç demiş kalma vardı. Sonra ne oldu? Yorda bitti kalma gitti demiş. Yani hırsızlar e, ihtiyar yapmışlar demek ki çalmak için yorda bir şekilde değiştirdik. Yani peki petrolümüzü biz kullanmadık. Başkası değil. Amerikalı değil. Suriye'de ilgili de. E, Suriye'de yok zaten varmış ama yani literatür de yok. Efendim yani, Irak'taki petrolü, Suriye Arabistan'daki küvetliği petrolü, o ülkenin ahaliyeti kullanmalıdır. Müslümanlar istifade etmektir. Başkasının oyunlarına gelmekte düşünmüyor. Irak da durumunu düzeltmemiz lazım. Ben de kocaman bir söz yaptım mecmalarımızda. Bilmiyorum, Irak'a gitmiş midir? O söz ve adamlar nasıl başlamışlardı? Irak'ın <gülüyor> yerine kendimi koruyorum. Ve açıkça yardım dedim ki, Irak'ın kurtulmak için bir tek çaresi vardı. Binlerden Osmanlı Akraman'da Türkiye'yle beraber ettiği Türkiye'yle birleşme. Başka hiçbir çaresi yoktur bu durumdan. Bu beladan kurtulmak için seçeneği başka bir seçeneği yok. Türkiye'yle birleşirse kurtulur. Biz de buna çalışmalıyız yani olması için. Suriye'yle aranın düzeltilmesi gerektiği için herkes tarafından alışıldığından başka şimdi Suriye'yle durunuyor. Elbette düzeltilmesi lazım. Çünkü bu taraftan bu tarafındaki ailelerin yarısı var. Bir türümüz ayrıdır, hiçbir fark yoktur. Yöneticilerin inanından başka bir şey değildir, ülkelerden sayesinde çatışma yoksa haplar ayrı bir haplardır. Akdeniz önemli bir e, bölge olarak görüyor ve keyif gibi bir de akeyf diyelim. Yani Akdeniz Ekonomik işbirliği e, kurulmasını teklif edelim. Akdeniz önemli bizim için. Yunanistan'la mücadele verildiğinde İtalya önemli olabilir. İtalya hem ekonomik bakımdan ileride, ileridedir, hem de Almanlar gibi pahalı bir ülke değildir. Onlarla iş birliği yapmamız bize daha büyük fayda sağlayabilir ve Yunanistan'la olan rekabetini kullanmamız bize de fayda verebilir. İtalya'yı o bakımdan önemli bir ülke olarak görüyorum. Sonra biz şimdiden de ümitleniyorum. Peygamber Sadana Aleyhisselam Hazretleri buyurmuş ki Roma'da fethedilecekmiş. Evet, İstanbul fethedilecek buyurdu ve İstanbul fethedildi. Roma da fethedilecekti ama o savaşla olmayacaktı. Müslümanlar Roma'ya kadar doğalacaklar. Lakin de diye diye Roma'yı Müslüman edecekler buyuruyor Hadis-i Şerif'te. Yüzyıllar önce de söylenmişti, Hadis-i Şerif'de bu. 1400 yıl önce söylenmiş. Yani İtalya'yla o batımlar ilgilendiğiyle dini bakımlarındaki görev sayıyorum. Haberlerde da bir gelişme gazeteler yazdılar şeyleri değiştirmişler. İl ve hallerini değiştirmişler. Artık ise yani güçlemeye, teminliğe inermiyorlarmış. Ve bizim Kur'an terimimizdeki hakikatilerini kabul edip, Allah'ın zeliğini kabul edip, Hz. İsa'nın da Allah oğlu değil, oğlu oğlu değil, tezvanle bir koltuğunu kabile yaklaşmışlar ki, bu İslam'ın ismini çizgiye gel gelmediğini demektir. Yavaş yavaş daha ilahe demişler galiba. İslam'ın adı kalmış yönetir. Evet, o bakımdan İtalya şey yapmalıyız, uğraşmalıyız. İki müjdeyle bu arada seyahatin İtalya zaten 853-871 yılları arasında böyle bir İslam devleti kurmuş. Milyar 853-871 yılları arasında. Ben taran Toronto, taran kadar biraz müjdeyi ne yaptım? Doğduklar astıyor. Aliye İsa'nızın 853 binladi 813'tir tariflerinde. Yani Aradolu'ya bizim dedelerimiz gelmeyecek önce orada bir İsa'nın evliliği kurulmuş. Farklı Kıbrıs'tan da biliyorsunuz Toronto Kalesi'ni almıştı. Yani orayı aldıktan sonra İtalya'nın çizmesini, ölçesini saptetmişti biliyorsunuz. Zaten oralarda bizim eskiden hukukumuz vardı, arsalarımız vardı. İnşallah Oraya da ilgilenmek lazım. İtalyan öğrenmek lazım. Onlarla konuşmak lazım. Bir İtalyan bir kişiyen gelmişti hocanızın evine. Müslüman olmuş. Herhalde, Malezya'da bir hadım da evlenmiş. Bir de onluk yaşında çocuğu vardı yanında. Çok güzel, Kur'an-ı Kerim okuyordu çocuğu. Roma'da bir cani yapıyoruz. Çok uğraşıyorlar bizimle ama cani yaptırmamak için başarılık yapıyoruz demişti. İtalyanlarında bahsiyem diye elbette yola gelecekler. Yani evet, bizlerin aktinizin, çoğu aktiniz kısmını Türkiye büyük büyük olan nasıl Libya'nın kuzeyine doğru, Afrika'nın kuzeyine doğru, bizim eski eyaletlerimizdir. Oralarımız için çalışmalar yapmamız lazım. Hani ne olacak bu çalışmalara? Batı buna bir örnekti, bize bir şey göstermişlerdir. Ben de biliyordum, Avrupa ekonomik topluluğu (AET) diye başladı da. O zaman bizler Sadece diyordu ki bunun amacı siyaset birliktir. Onların yöneticileri de öyle bir şey yoktur. Sadece ekonomik topluluk diyorlardı. Ama biz biliyorduk da halk bilmiyordu. Ve ART'ye de ilmiyordu. Sonra değişik düştü. Atı kaldı. Yani ART oldu, Avrupa topluluğu oldu. Ekonomik iş birlikleri sonunda siyasal iş birliklerine dönüşüyor. Ticari iş birlikleri yakınlaşmaya sebep oluyor. O adımlar zor ülkelerde böyle ekonomik iş kurmaya çalışmalıyız. Şeyi güzel başlıyorum, ihtiyatlı, fakat iyi bir atılım olarak görüyorum, şeyini, yani Karadeniz Ekonomik işbirliği Birliği projesi bizim pazarımızı genişletebilir. Ama bazı tepkiler vardır, gazetelerde onları yazıyorlar, kültürel yönler, gözlaşma, ahlaten resimlere doldurmak, gibi rezervatörler vardır, onların şadetleri aramadık. Afrika'yı önemli bir şey olarak görüyorum. batır, yeşil, eminim, güzel bir kıza olarak görüyorum. Oraya çok geç ilgilendik. Hatta yine de ilgileniyoruz sayılmaz. Yani <gülüyor> Afrika'yı ilişkilerimiz Esen ve Eşitir. Halbuki Afrika'da biz iki seven çok insanlardır. <gülüyor> Mesela ben düğün ayarlarına e gittiğim zaman oradaki yönetici kardeşlerimize sormuştum. Demiştim ki çalıştırdıkları işçiler, arasında Pakistanlılar var vesaire milletler var. En iyi ürün sağladığınız millet hangisi? Pakistanlılar. mı? mı? çok iyi geçinmiyorsunuz dedim. Bana şükür bir cevap verdiler. Hayırdır da bize en çok su damlalar çok büyük insanlar dediler. Onlarla çok iyi araşıyoruz dediler. Ben de ertesi gün Mescid-i Nebevi oturuyordum. Arkadaşlar geliyorlar, bana ferah alacak bilen diyorlar. Bir halka teşkil ettik. Etraftan da bize bakıyorlar. Bunlar gibi böyle, ben kimim diye merak ediyorlar. Böyle etrafında toplanmıştılar. Tiplerinden de sudan da olduklarına anladım. Onlara selamünaleyküm dedim. Dedim, sudan mısınız bir araba? Evet. Dedim, arkadaşlarla konuştum. Biz Türkler, siz Sudanlıları çok seviyoruz dedim. Çünkü bir, bir akşam önce konuşmuştuk öyle. Ben de seviyorum. Boyu kotlu oluyorlar, yapışıklı oluyorlar. Güzel yani. Kocaman sarık sarıyorlar. baba yani babayı sana. Dedi ki, çok böyle üstüne bastıra bastıra cevap verdi. Biz dedi, Sizi, sizin bizi sevdiğimden çok daha fazla severiz Bir Biraz da çikayım. Biz dedi, sizin dediğim çok daha fazla sevgilerizdik. Onun için de buraya geldiğim zaman Türkiye'ye döndüğüm yavaş arkadaşlar dedim ki bir kısmımız şurada da okumaya gidin. Yani İmam Hatice'nin mevzusunuz, İlahi Akkası'nı yok diyorsunuz filan. Fasih Arapça konuşuyorlar. Yani net bile kalbiye uygun süfif Arapça konuşuyorlar. Orada tahsimi yapabilirim ama Herhalde bir Allah'ın kulu da kalkıp benim tezgahsını dinleyip de oraya gidip terben olmadı galiba. Ama böyle şeyleri yapmamız lazım. Ben hem sebeplelik bazen dış ülkede oku teşvik ediyorum, hem de benim baz ma maddi emeğime bile teşekkür ediyor. Giden oradan elde edin günlük şeylik, elen karnımızı karnımızı temizlerler. Yok değil mi? Mülakat ederse daha sanırım olduğu diye söylüyor. Akide ölen bir kişi Sudan, ben Kuzey Afrika ülkeleri, orta Afrika ülkeleri, Nijerya, Petrolü var gibi saymışlar. Daha alanı bilmiyorum. Efendim, evet. beni mesela bir de kadar çağırmışlardı, ben gidemedim. Çünkü, akıcı İngilizce, yani İngilizce vaaz verebilirsem oralarına gideceğim, akıcı bir İngilizce olmadığı için gidelim. Ama İngilizce böyle tahsilinden öğrenen siz gençler için, çok güzel böyle dış ülkeler, mutlaka oralarına gidip, tarihi bir şey yapmanızı, görebilmenizi oralarda yapmamız lazım yani. Ortak madarı bizim için ölgün değil de. Zaten onlar da ölgün görmüyorlar. Biz onların arasına kadar katılırsa 13'de değil bitmediğine düşeriz. 13'de değil yüzde kaç eder bilmiyorum ama yani ee, devlet kurak gibi kalırız. Ve onlara hiçbir şey yaptıramayız. Bizim onların karşısında eşit şartlara sahip bir, e, bir ayrı grup teşkil etmemiz lazım. Bunu şeyle sağlayabiliriz. Yani bir ara bizim tarafımızdan yönetilmiş olan ülkelere hizmet götürerek, bunlar da gücümleşerek sağlayabiliriz. Amerika önemli bir ülke, kendi içinde hürriyete geniş yer vermesi iyi. O bakımdan Amerika'nın içinde çalışmalar, İslami çalışmalar iyidir. 7 milyon kadar Müslüman var diyor Amerika'da. Mehmet'in oradaki İslami çalışmalarının takviye edilmesi sonunda. bir İslami gelişme, bir katlama tarzında ilerleme olabilir. Bunun emanetleri de vardır. Kendisi Amerika'da olduğu halde İslamlısı iken bir Kürt insan biliyorum. En yakından tanıdığım Emel Fahd Abdullah'tır ki profesördür orada. Efendim e, yani bir müdür faturanlı Amerika'da Kur'an-ı Kerim olmuş, Müslüman olmuş ve İslam için çalışan bir insan haline gelmiştir. O halinde yani bu anlattığım şeylerle sözlerimiz, şöyle bir toparlayabilirim. Yeni dünyada değişiklikler oluyor, yeni düzenler kurulmaya çalışılıyor. Terbiyle tabi kendi menfaatini düşünüyor. Bunları tabi karşılıyoruz. Tabi olmayan herkes kendi menfaatini düşünürse bizim kendi menfaatimizi düşünmelerimiz. Bloklaşmasının yönüleri değişmiştir. Doğu batı bloklu yerden Kuzey Direk gelmiştir. Ve Necip Farlal'ın bir sözü var, ey, ''Ey düşmanım sen benim ifademle hızımsın.'' diyor. Yani düşman da insana hareket ve ifade kabiliyeti vermesi bakımından, dinamizm getirmesi bakımından lazım olduğunda adamlar Rusya'yı yıkılınca İslam ünlülerin dişlerine göre bir işlerdi, bulmuşlardı. Teknolojik bakımdan yeridir. Böyle ucuz kabadayıcılar yapabilirler, oturdukları yerden hedef alırlar. O demek olabilirler, demek tarihin dinlenme adında bir yeminin güvencesini vurabilirler. Filan. Bunlar ulus bu anavallıklar. E, bizim de kendi e, bu güzel içinde hedef aldığımızı ve oyunun bizim ülkelerimizde ve bizim zenginliklerimize karşı olduğunu, çevremizdeki zenginliklere karşı olduğunu bilmemiz lazım. <Gülüyor> kendi avantajlarını bilmemiz, bu avantajlara bizimle o birleşen diğer milletlerle bütünleşerek genişletmeliyiz. Ve bu karşı tarafın korumak istediği dünya üzerinde bize düşünülen çok küçük ve çok borlayıcı, aşağılayıcı yer yerine kendi layık olduğumuz yeri almalıyız. Ve onlara karşı da kültürel ve sosyal efendim, çalışmalarınca aktiflerimize devam ettirmeliyiz. Bu konuda yeni yetişen gençleri, yeni usullerle yetişen yani yabancı bilgileri bilim ve teknoloji alanında başarılı tahsiller yaparak doktora yaparak yetişen gençleri bir güvence olarak görüyorum. Bunu, bunların içine sizler de girebilirsiniz. Türkiye'nin ümidi olarak görüyorum. Bir kuruşu, bir tesis size verilecek neşetlerin alabileceği, almanın ikmini teklif etmesinin değil, yani 40 etkileri onlar alıp buraya olarak gelmesi durumunda siz düşmeyin. Siz oraya kendi bedeninizdeki ve ilk başın olarak onurlu olarak çalışın. Yani oralarda almanız gerekeni alıp vermeniz gerekeni oraya versin gereken versin verin ve evet, tüm temiz için çalışan, dilerim ki Allah sizlerle tüm iyi günler göstersin, bizim hakkımızda hakkımızdaki düşünenlere fırsat vermesin, bizi hiç göçenin karşısında varlığı cücret yoruma düşürmesin, izzet ve iddia dışında yaşamayı ve iki, dünya, iki dünyada malzem bu adem bizim için yaratılmıştır, İbrahim Akra'ya durumu dediğine göre, iki ademde Mutluda ermiyiyi biliyorum. Esimize başarılar diliyorum. Birkaç soru geldi. Soruya açığ tabii konuşmamız. Onları okuyun, bakalım cevap derleyeceğim mi? Türk aydınlar ve yazarları arasında ne o Osmanlıçılık ve İtinciz Cumhuriyet akımları var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, bu sorun cevabımız zaten benim konuşmamdır. Yani ben, bizim kendimizin onurlu duyduğumuz, iyi bir performansımız olduğunu biliyorum. Evet, Batı'yı da gezmiş bir insan olarak, Doğu'yu da bir insan çok avantajlarımızın olduğunu biliyorum. Ama bu avantajlarımızın farkında değiliz. Yani o maniyel bir devya işledik, devya'yı işledi, devya bilmezler işledi, durumundayız. Bunu farkına vardığımızda ve kimseye takdir etme gibi bir sorun olmadığı, kimseler alıp da olmadığımızı bilmemizi istiyorum. Ben ne almadan, ne biraz şey görüyorum. Yani eskimiş görüyorum. Ne alındıca da de doğru değil, almadıca da de doğru değil. Çünkü zaman içinde hiçbir noktasında olan bir önceki, bir önceki gibi değildi. Şartlar değişmiştir bir mutlaka fark vardır. Rezetteler insanı aldatmamakın yeni şartlara göre onurlu bir çalışma içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kimsenin bilmeçlisi değiliz veya kimseye ne yapacağını sormak yolunda değiliz. Bazı çevreden Türkiye'de yönetim değişimle de, şeriatla yönetilecek olursa, bu birden göre olabilir mi yoksa yavaş yavaş mı geçilebilir diye Tartışıyor da bu konudaki görüşlerimize örnek edebiliriz. Ben ülkesimde tabi Allah'a karşı sorumluluk duygusunu taşıyan, evraklar ahlaktır insanlara hakim olmasına cennet demen diye Onun için çalışıyorum. Bütün çalışmalarımın yani hedeflerinden gelirse var yani istiyorum üzülüm olmasın ülkemizde de haksızlık olmasın ve emanet dinli olan kimselere verilirsin, olmasın, aldatmaca olmasın, hazine çarçur edilmesin, hizmetler güzel yapılsın, kadar tercih yapılsın, kimse haksız kazanç sağlamasın. Efendim, e, ve Dış politikada da omurlu bir dış politika takip edilsin. Tabi bunların yapılması için bir kadronun aşağı geçmesi lazım. Bu kadronun geçmesini temenni ediyorum. Buna hazırladığımızı dilerim. Sinteminde böyle bir şeye olmasa bile ideal olarak hazırlanmadığımızı dilerim. Çünkü önümüzde bir serden vardır. 50 yıldız esaretten sonra ve bölünmüştükten sonra Almanya çalışıp girdik ve beraberliğini sağlamıştık. Şimdi o süre diyor, sadece gibi onun hafif olduğu yerlere yayılmayı bile düşünüyor. O halde düşünmek ve hayal etmek serbesttir. Onun için böyle bulunan bu günlere hazırlanmanızı temenni ediyorum. Hazırlanmadan da böyle bir e, değişiklik olabilir. Yani bir seçim olur. Seçim kazanıldığı zaman, Beni tarif ettiğim gibi diliyedeki insanlar yani seçimde kazanabilirler, aşağı gelebilirler ama bu seçimi kazanmak e, kağıdı gelmiyor. Birkaç bakımdan kağıdı gelmiyor çünkü bir ülkenin yani portugasal bir yerinin içine bağlı oluyor. Dışarıdan da çok baskılar ve çeşitli uyumlar oluyor. Onları yenebilecek güçlü olmak lazım. Dışarıdan içeriden alet ve maşa olanlar oluyor, dışarıdan kuyrukları oluyor içeride 5. koldan oluyor. onların yine bilmek lazım. Ama ben bundan daha öte yani şu sus ve şükür ve uzun ve şükürde zamanında, düşünme fırsat olduğu zaman bu meseleleri çok net olarak, bilimsel olarak düşünülmesi projelerin hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. İşlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yapımda zaman hazırlıksız insanların veya emin olmayan insanların Böyle bir özetledik ama çeşitli yüzü tüşü şeyleri merdeğe getiriyorsun yani Onun için bilimsel bir hazırlık teorisinde geçmişteleri bir ara verirsin şöyle bir yani onu Ya şimdi bütün devaptırlar anne, artık birinci ilave ediyorlar da, turist insanlar birden değişip karşıya niye idare edemezler? Eğer şahabılar kadar idare de belki de kadar olmaz. Ama hiç olmazsa haram vermezler, haksızlık, haksızlık yapmazlar, efendim, hazini hayal de tahammül etmezler, efendim, haksız dersiz efendim, e, haksız kardeşler sağlamakta, yani bu bile büyük kadar kadastır, büyük bir sermayedir türbünün içinde, yönetim içinde yani yönetime azahat olursa azimlerimi çiftler eder. Öncelikle silahsızlığın ve idareciliğin, desteklerle değil daha çok kişilikle ilgili olduğunu düşünüyorum, bu konuda sizin aynı fikirde değil. Örneğin, Sayın Akbulut hukukçuydu ama sadece mizanında katkısı olur. Arab ülkeleri ilişkilerimizi sinirlenmek için neler yapılmaktadır? Çünkü böyle içlerlerde bu öncelikle hem yeteneğe çalışıyor. Şimdi önce ayrıldığımız şeyi anlamaya çalışayım. Öncelikle siyasetin ve ilerlediğim ve tekrar daha çok kişilikle ilgili olduğunu düşünüyor. Tabii kişilik her yerde lazım da, ama hasıl dokuyanlık diyor şey hocamız bizim edebiyattan cevap verin hiçbir zaman ife dokumacının tezgahının başına geçemezler. Yani gecede mesleki şey bilgi önemli. Tok uçluğu tabii e, nispeten gerçekten meslekler ama tam o meslek değil. Asıl sanıyorum kamu yönetimi mezunları bu iş için kendimi güzel yetiştirmiş oluyor. Aslı siyasal bir alanda olanlar daha geliştirmiş oluyorlar. Ama şurası bir gerçek ki, ya, yani okullardan diploma yol almak ve çözmüyor. Yani ben bir mühendis biliyorum. Benim yanımdaki evi kiralamıştı. Yüksek bir mühendisiz istedik. Ama evinin sigortasını ben takmıştım. <gülüyor> Sen edebiyen için. Ve göremedi yani. Kendi benim kapımı çaldı çizok tutmasını bilmiyoruz. Gülşek Ticaret'ten mezun alırsa da denizler tutmasını <gülüyor> görülenleri biliriz. İlahiyat Patatesi'nden mezun olup da arşiv şerif okuyan biliriz. Önce biliriz. olmak her şeyi <gülüyor> Aynı şeyi düşünüyoruz. Aynı şeyi düşünüyoruz. O beni rahatsız etti. gibi düşünüyorum etkiyorsanız ama ben sizin gibi düşünüyorum ilerde aramızda bir fark yok yani en iyi insan başa getirilmesi gerektiğini bir şey var yani siyasetin ileride bin tane insan geliyor ama da bir tane de başka kanla geçiniyor ama onu getirmek lazım yani biri sizin o biri geçmiş, kalzor çekerek geçmiş profesörler mesela getirmek yerine bir tane adam şöyle bir tane deneyimlerden geçmiş bir tane yönetimlerden başarılı çıktı isval etmiş insan getirmek lazım. Arap ülkelerinin ilişkilerimizi geliştirmek için neler yapılmalıdır? Çok şeyden yapılabilir. Bence, tabii e, politik alanda bir anlaşma kapısının açılması lazım. Eskiden çok kapılıydı bu. Yani bizim yöneticilerimizden birisi petrol anlaşması için suya gitti diye diye oraya petrol istemen gidebilir mi? O mudur bu kaptan yöneticiler buluyoruz Bu tavsiyi yıkıldı. Şimdi artık araçlarına gidilebilir, gelinebilir, krem deniliyor, kimse hor görülmüyor. Araplar yine köküdür, Batılar yine iyidir gibi bir şeye de köşe şey yapmıyor. Son hadiselerde olaylarda da çok iyi gördük ki Avrupa'da da bir çekim tarafı vardır. İyisi vardır, köşüsü vardır, bu tarafında iyileri vardır. <gülüyor> ve politik bir yakınlaşma ve kolaylık olması lazım. Sonra kalkınma için Örgesel iş birliklerini efendim, müşterek çalışmalar geliştirmek lazım. Mesela e, yol projeleri, bilmem, e, enerji projeleri, daha başka projeleri şey yapmak lazım. Ama havaların üzerine de birbirlerini zaten sevecektir. Tanıdığı zaman sevecek olduğunu görecek ve birbirlerine ilişkiler kurmak gerekmektedir. Ziyaretler gerekmektedir tanışmalar gerekmektedir. Ben onun için haçta bütün kardeşlerime özellikle konuşmalarımı sonunda söylüyorum. Bakın burada 3-5 kimsenin adresini alan dost olun, sevdiğiniz insanları ülkemize çağırın, misafir edin, onlar da ülkesine gidin, aranında bir münasebet gelişmesi olsun, tabi birbirimizi geliştir. Çeşitli şekillerle bu ilişkileri geliştirmek için çalışırız. Bazı, Çevreler bunu engellemeye çalışıyorlar. Doğru. Çünkü bizim kendi başımıza müsekrimle bir varlık sahibi olmamızı düşmanlar istemez. Yunanistan istemez. Avrupa ister, istemez. Eman Rusya da istemez. Ermenistan da istemez. Ermenistan'ın, Yunanistan'ın lobileriyle İsrail de istemez. İsrail'in de hakim olduğu Amerika'da dolayısıyla istemez. Ama biz onların istemeyenlerine rağmen, yani onlar istemese de, onların şanlatırcasına bu işleri başarmalıyız. Ne yapmamız gerekiyorsa kendimiz düşünüyoruz, yaparız. O şuura gelmeliyiz. Bildiğiniz gibi siyahatli yer tarzede yeni oluşumlar var. Bunlara bakış açımız nedir? Hakkı hakim kılmak için mücadele eden, filanca partiye karşı olan birisi olarak, muhtemel seçimde yeni oluşumları destekleme ihtimali nedir? Şimdi, cihat cemiyetinde yani yeni oluşumlar bir takım iç kaynaklanıyor. Halkın içinde bir özle, meşru bir istek var. Bu istek 1980'li yıllarda vardı ve ben de bu isteği 1987'de Refa Artürk başkanı adına tekrar söylemiştim. Yani böyle derbeşat çatma, politik çalışma <gülüyor> yapacak sefer olmaz. Bunu bilince ve herkesin de ümit olduğuna göre ciddi bir şekilde yapmak lazım diye söylemiştim. Efendim, o bakımdan e, e, ciddi çalışmalar yapmak lazım. Ben çalışma yapanlara şimdi sevgi ve saygıyla bakıyorum. İsimlerini saymaya görmüyorum. Eski ve yenilerinde. Ve bunların oluşumlarına yardım etmek gerektiği karantindeyim. Yani iyi bir oluşum iyi bir organizasyon kurmalarına yardımcı olmalarına çalışmak lazım. Ve e, acı, eski siyasi tecrübeleri istifade etmemiş lazım. Eski hatalar tefas etmemiş lazım. Tabi bu bir parçalanma da gösteriyor. Bu parçalanmanın da sui olduğu ortadadır. E, yani tabi olmadığı ortadadır. Ee, halkın bu harç alanlar için de olmadığı ortadadır. Halkı temsil eden partilerin de e, herhalde halkın istediği istikamette bir çizgiye gelecektir mi tahmin ediyorum. Gazetelerde onun da emareleri vardır. Onları birleştirmek konusunda e, tazlik yapıyor halkın ve bir Yani birleşir, manevi bir fikirlerimiz aynadır diye. Bu karşılık liberal partiler için de liberal kanatta bir baskı vardır. Onun için ana yolculan diye bir şeyler kurma çalışmalarından bile onlara bahsediyorlar yani doğru yolu yerleştirecekler anakla ananın anası doğru yolu yolu ana yolu olacak gibi onlar böyle liberal tarafta bir şey düşünüyorlar, böyle bir çalışma ama e, tabi bu e, hakkı hakim kılmak mücadelesinde e, ahlakına güvenliğimiz işler var e, çalışmalarını yapsınlar, oluşumlarına yardımcı olmak lazım ondan sonra da birlik ve beraberlik içinde çalışmalarla, sanıca çalışmalarla temenni dedim. Çünkü geçtiğimiz seçimde de seçimin seçim kanununu anti demokratik engellemelerle rağmen bir birlik ettiler ve herkes bundan istifade etti. Ömründe becise girmesi mümkün olmayan meclise girdiler. Evetim. E, o kadar büyük bir başarı sağlayamayacak gibi görüntüden daha büyük bir başarı sağlasa demek ki birlikte kuvvet duyuyor. Ve artık kurtulması için Türkiye'de birleşmesi gerektiğini söylediğiniz Türkiye, Amerikan kuşağı olduğu için traktinini Amerika'ya yasup etmiş olmaz mı? Şimdi, böyle bir şey olabilir tabii. Yani eğer burada sonucun doğru olması için Türkiye, Amerikan kuşağı ise o zaman Amerika'ya teslim olur. Ama zaten Amerika'ya teslim olup olmadığı da şüphelidir şu anda. Bir, bir, ya, bir ajanın yaptığını biliyoruz. Zaten. Ama şu anda karşısında gibi görünüyor. Acaba Civert Karabir oyunu gibi yani Amerika'nın oraya müdahale etini sağlamak için rol almış ki insanlar olamaz mı diye düşünebiliriz. Ben tatlımı düşünmüyorum. Ama bırakın Bak, e, selametini, bu bölge halklarının selametini Birlik ve beraberlik içinde olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Buna Avrupa da bildiği için kendisi birlik ve beraberlik yolda çalışma yapıyor. Nitekim Almanya ile Fransa, Fransa ile Almanya halde ikinci cihana halde, şimdi Arjene bir arada. Rusya ile Amerika birbirlerince dız savaşı hazırlayış içindeyken şu, an, şu anda birbirleri barışmış durumda. Bu neden? Onlar barışmış dururken bize böyle ayrılıyorlar boyuna dağılınan şey, onların bir projesidir. Bizim de parti biz bizim zihniyetimizde olanların birleşmesidir yani, bu çok normal. Eğer biz öbür tarafın kuşağı ise, ki olmamalıydı yani biz varken bu da inşallah olmaz. Kısmen böyle bir durum varsa inşallah tamamen izahil olur. Onlar inşallah müstakil bir şahsiyete sahip Türkiye, birbirlik ve beraber bir sağlar. Temennimiz ve düşmanlık da korkususu ve korkusu olur. Çünkü Türkiye'nin düşmanlık da olur yani Türkiye eski tarihi misyonunu kazanarak da Orta tekrar bir süper güç olarak karşımıza çıkar. Osmanlı'yı yeter canlandırır diye korkuyorlar. Açıkça bunu söylüyorlar. Yani bizim canlanmamızı istemeyen, istemeyen bazıdır. Biz de canlanmayı istemeyeniz. Hem de her insanın yaşama hakkı olduğuna göre, her insanın yaşama hakkı olduğuna göre bizim de onu istemeyen hakkımız var. Dünyada ulusluğunun yeniden canlanmasını temelden nereye bağlıyorsunuz? Şimdi, e, dünyada hakim güçler var. Ve bize de onların planlarına göre, istese de istemese de hareket etmek zorunda kalan küçük gruplar var. Hakim güçler bir ara düzen bazı ülkeler düzenlerini anlatlar çalıştır. Tabii o düzenlerini kurmak için yaptıkları bir takım provokasyonlar vardır. Efendim, evet. bir takım kışkırtmalar vardır, bir desteklemeler desteklenmeler vardır. Mesela bir ülke karşıt bir çıkarını istediyse zaman o ülkenin içindeki fanatik bir durumla özel yardım yaparlar. Bir karşıt çıkar bu. Her yerde birileri işin binlerce. Evet. Bir bakıma ondan dolayıdır bu şeylerin e, ulus yudur, bilgiyetçi <gülüyor> yüzyanının yeniden canlanması. Yoksa esas itibariyle onlar tek bir Hristiyan kültürü empoze etmeye çalışıyorlar. Yani küçük bir takım provokasyon Hesat'ta bölgelerdeki bir takım ince politik oyunlar bir tarafa bırakılırsa, yeni dünya üzerindeki avaç tek bir kültürle dünyayı kendi batı kültürü altında ezip yani Asıl şey, odur. Bunu da televizyonla, radyoyla, yani çeşitli işlemlerle sağlamaya çalışıyorlar. <gülüyor> Efendim biz bir yıl ilaniyat fakültesi öğrencisi olarak Türkiye Cumhuriyetlerle ilgilenmeye başladık. Biz de bu konuda yol açıcı taziyelerimiz nelerdir? Diyor, dinicilerden bir kısım kardeşlerimiz. Türkiye Cumhuriyetlerle tabii ilaniyatların ilgilenmesi çok doğal ve çok faydalı. Ben e, devlet planlığına teşkilatımın bir takım komisyonlarını görebildi o zaman İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Okulları gereksiz olduğuna dair teknograflar arasında bir görüş vardı. Biz ona karşı çıkıyorduk. Diyorduk ki bu sadece camide imam ve hasil yetiştirme okulu değildir imamın Hatip Okulları. Bu bizim e, başka bir takım amaçlarımız için gelirdi diyorduk. Gerçekten öyledir, şimdi dünyanın her yerinde Türkiye'nin e, tarihi misyonunu ima edilmesi için, taadiyetlerini sürdürebilmesi için tarihi ve kültürünün iyi bilen elemanlara ihtiyaç vardır. Bu kültürümüzün iyi bilinmesinin anahtarı da ilahiyat kültürüdür. Onun için elemanlarımızın hem ilahiyat kültürüle sahip olması hem de çağdaş bilgilere, teknolojiye sahip olmasına sevişle karşılıyoruz. İcraat paketinden müdür bazı ilkelerin teknik gerçeklerine gitmesi enli zorlaşır. Hukukçu olmasın. Politikacı olarak bunu sevişle karşılıyoruz. Çünkü onların e, bu kavramı yani iki kararlı, iki taraflı gelişmesi, Türkiye'nin dünya edebindeki düşmanlı güzel bir faalitesinde kadarı eleman olacakları alamettir. Bu kardeşlerimize sadece en yüce fayda önemini tavsiye ederek yani oranın mahalde iktidarını iyi öğrenmelerini tavsiye ederim. Ondan sonra efendim, oralara gitmelerini ve oralarda faaliyetle dolu tavsiye ederim. 1988 yılında Refah Partisi'nden ayrılırken İntisat İleviye'nin aynı kişi ve yapılması gerektiğini açıkladınız. Bunun hukuki medyelerini söyler misiniz? 1988 yılında değildir incelemiş yılındadır. Atatürk. Evet. Bir dakika bir Şey. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin insanların hepsi bir peygamber e aradığı zamanlar. Ve bunu bağlamaya beyat ediyordu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bile inananları bu yani bağanması meşhur beyazlardan birisi akadede olmuştu. Hacı için e, Mekke'ye gelmiş olan civar şehirlerin aileleriyle Peygamber Efendimiz konuşup onlara bizdani anlatıyordu. Ve bu anlatmadan sonra ondan Müslüman olması düşünüyordu. Bir bu e, Hacı bunu kabul etmişler ve akadede Mekke'ye çok yakın bir yerde kendisinin tese bağlanımlarını veya etmişlerdi, buna birinci akabe veyatı diyoruz. O sırada geniş bir grup tartışıya gelmişlerdi. Efendim, e, İkinci be, e, akabe veyatı olmuştu. Daha sonra Hüleydiye'de bir veyatı olmuştur. Hüleydiye'de bütün ordunun asıpları tekrar Peygamber Efendimiz'e bağlanmışlardır. Demek ki veyat bağlanılık demektir. İntisap da kaldırdık demektir. Örneğin Mehmet Efendimiz'in zamanında böyle bir ile intisap kelimeleri arasında bir ayrılık düşünülüyordu. Bunu revamp maddesi çıkartmıştı şöyle. Efendim, e, kendisi politik e, eğitimini yaparken, beyağıyla başkadır, intisap başkadır. Efendim, i̇mamette iktidar başkadır diye kâniyle bir onun da Allah-u Ekber diye durur. Bura imamette efendim, iktidar verenler tasavuk bir terbiyesini almak için gider bir şeyle bağlanır. Buna imzat verirler ama veya bir politikacıya olması lazım denişlerdir. Bu kendilerinin görüşleri, İslami görüş değildir. Çünkü İslam'da politikacıya tabi olmak yoktur. Allah'a tabi olmak vardır. Allah'a tabi olmak Resulullah'a tabi olmakla olur. Bir politikacıya bağlanmak layık bir şeydir. Aslında İslam dinin esaslarına göre hareket etmeyi amaçladığı için yeni denizleri en iyi bilen insanlara bağlanmak, Kur'an'ın emrine göre yaşamak öyle mümkün olur diye düşünmek zorundadır İslam Fakı. Bir hadisi şerif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki seyahat ediyorsunuz, olma bir kişisiniz, bir gurursudur. Tabi ki sen hangi küçük grup olursa olsan mutlaka birinin başkan olmasını emrediyor. Güzeli emrediyor. Namakı yani, nasıl gözüküyor, engeçin meydana oluyorsa, düzenli olmayı emrediyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz فَوْيَدُونْ مَنُورْ اَقْرَفُهُمْ Yani bu gruba en çok Kur'an'ı bilen, Kur'an'ı en çok aşina olan kimse iman etsin. فَاِذَا اَبْرَهُمْ فَذُوَ مَنِيرُ İmanlık yaptığı zaman da emirleri de olur. Demek ki iman da emir aynı kimsedir ve Kur'an-ı Kerim'e en iyi giden kimsedir. Bu bir hacesi şehristir. Fırfî delilini soruyoruz sonra. İkinci bir delilim şudur ki, Peygamber Sermon'dan ve Becesi'nden Efendimiz bir sefere bir takım insanları gönderiyordu, gönderdiği seferde Bilecek, katılacak olan insanların hepsini tek tek altı yanına konuştu, ne kadar Kur'an-ı Kerim'i bildiklerini sordu. Kur'an-ı Kerim'den ne kadarını biliyorsun, ezberin ne kadarını aldık diye. Nihayet bir genç geldi karşısına Peygamber Efendimiz'e, ona da sordu. ''Nasılsın? Kur'an-ı Kerim'den ne kadar bildiğin var? Nereye verip ezbere gidiyorsun?'' dedi. Peygamber Efendimiz'in o sebebi, bu sorusuna o genç dedi ki, ''Yer o şunları şunları şunları biliyorum, bir de Bakara suresini ezbere biliyorum.'' dedi. Bakara suresi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in, Fakardan sonra gelen iki yüksek temadlı ayetli iki yani 50 sayfamlık büyük bir bölümüdür, büyük bir bölümüdür. Ve ümenniyetle fıkıh afyağını ihtiva eder, bölümüdür. <gülüyor> Peygamber Efendimiz ona memnunlukla sordu. Bakara suresini biliyor musun? Evet, biliyorum. İzzet ben de eminun Bazen öylesin, bazen de komutanı Yani genç olduğun bazen bir Kur'an'ı en iyi biliyorsun, eminleri sensin buyurdu. Çünkü, söylediğim gibi, ana varlığı müşterilerin Allah'a itaat Allah'ın emrine uymaktır. Allah'a isyan etmekte kula itaat edilmez. Babası da olsa, hocası da olsa, konesi da olsa, baş, başkulu da olsa, başkan da olsa, şu da olsa, bu da olsa, yasak bir şeyi emredemez ve emrederse bir meksiği dinlemez. Bu bizim kanunlarımızda da vardır. Tanrı memuruna gayrı kanunlu bir şey emredemez. Memur gayrı kanunlu bir şey yaparsa yenemezir olur diye. Kanunlarımızda da vardır. Doğrudur yani bu. O vakunda, bir seferde Peygamber'e beraber bir kimseyi başkan seçmişti. Sen başkansın, kurbanın başkanısın demişti. Onun üzerine o şans yaptı bir yerde, kızdı. Yönetliği, insanlara atık ederek topladı dedi, herkesi okun topladılar başkan emretti diye, ya. ateş yapın dedi, ateşi yırttılar, gir dişine dedi, ben emrediyorum, emret Peygamber, emir ettim, Peygamber'e emret sayım dedi. Ondan durdular, onun yüzüne bir baktılar, bir ateşe baktılar, bir onun yüzüne baktılar, dediler ki, biz ne senin sözünü dinleriz, ne ateşe gireriz, ne de bu işi burada bırakırız, bunu gidip Resul'u daha soracağız Bizler. Evet, Geldikler zaman Peygamberimize yani sorular gelir buradan. Evet sen onu bize emir seçmiştin ama onu bize ateşe girmeyi emrettin. Yani sözünü tutup ateşe girmemiz mi lazım? Hayır Peygamber. Hayır. Hayır girmeniz lazım değil mi? İtaat ancak Kur'an-ı Kerim'in şeriatin kurgu gördüğü noktadadır. Ona uymamayan noktada itaat yanlış konusu O halde. Dini bilmeyen bir kimse baştan olur da bile bilin olmayan emirlere verirse ötekisinin ona itaat etmesi zaten gerekmez. Yani çünkü hakimiyet Allah'ındır ve Allah'a itaat etmesi gerekir. Hepinizi sevdimle, saygılar selamlıyorum. Sorular dediği için teşekkürler, harcılık. teşekkürlerimi arz ediyorum. Esselamu aleyküm